Kur'an-ı mucizül beyanın mucizevi beşer takatının fevkinde keyfiyetinin kayıptan haber verme yönünü arz ediyorum. Birer mevzu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 Gayb, öyle bir husustur ki, Cenab-ı Hak ona birisini muttali kılmadıktan sonra o insanın gaybtan haber vermesi mümkün değildir. Vidayette okuduğum ayeti i kerime de bunu haber veriyor. Cenab-ı Hak gaybını kimseyi isar etmez, ancak kimden razı olursa, razı olduğu Nebiye, Resul'e gaybını isar eder. Cinler, şeytanlar, insanlar o Nebi'nin haber aldığı, emirler telakki ettiği ufka ulaşamazlar. Çünkü sağında, solunda, önünde, arkasında bu işi gözetleyenler, rassat edenler vardır. Kur'an-ı Kerim'e şüphe ve tereddüt iras etmemesi için o muhafızlar altında ta Arş-ı Azam'dan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tertemiz sinesi, Mahbiti Vahyi ilahi olan kalbi paqi nebeviye gelinceye kadar meleklerin tarasudati altında gözetlemesi altında olur. Onun için bazı kimseler gayipten haber veriyorum iddiasında bulunabilirler. Verdikleri haberlerin yüzde 99'unun yalan olduğunu göreceksiniz. İnsanları ateşe kendisine atan pervaneler gibi etraflarında ateşe attıran huzusta.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 Meleklerin terasutatı arasında ve arasında böyle cüzi şeyler olacaktır. Hususiyla Kur'an'ın nazil olduğu devirde dönemde Cenab-ı Achebül Vücud ilahi bu vahye bir tereddüt bir şüphe gelmemesi, tereddüt kubarnın üzerine konmaması için bu rasat meselesini çok ciddi ve titizlikle meleklere gördürüyordu.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 فَإِنَّهُ يَسْلُكُ beyni بَيْنِ ve min خَلْفِهِ رَسْهَدَى Önünde ve arkasında O'nun, o vahyi semavinin tarassut eden melekler vardır. Ondan bir şeyler hırsızlayıp insanların kulaklarına, üfürmelerine meydan vermezler bunlar. İlahi esrarın kalbi faki nebeviye intikalinden evvel başkaları tarafından bilinmesine imkân vermezler. Yalnız Allah'ın gaybı ait bildirdiği şeyleri Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bilir. Gaybi Allah'tan başkası bilmez. Bir de Allah kime bildirirse o bilir. Gaybi Resul Ekrem'in bilmesine imkan yoktur. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez sözünü yanlış anlamayalım. Bu demek değildir ki asla kat'a ve katibeten gaybi hiçbir beşer bilemez demek değildir.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 bütün mahlukatı, bütün insanları hususiyle bu meşher-i seyre davet ettirir ve sonra o büyük zatı bir kısım mucizelerle serfiraz kılar, diğerlerinden ayırır, ta sözü dinlesin, ta ağırlığı vicdanlarda hissedilsin, ta söylediği sözler gönüllerde makez bulsun, ta efkar onunla meşbu ve meşgul bulunsun. Onun için o çeşitli nimetlerle, mucizelerle serfiraz kıldığı zatı aynı zamanda gaybe kılar. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi devrine kadar gelen bütün nebilerin en mümtazı, en müstesnası o devreye kadar gaybe muhtalik olan bir sürü nebi vardır. Bunlar içinde resul olarak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 onu gaybe muttali kılmayacak da kimi kılacaktır? Hüsusiyle onun diline döktüğü, kalbine doldurduğu vahyi semaviyi onu konuştururken, gaybe muttali kılmayacak da kimi kılacaktır, diyor adeta. Rasûl-i Ekrem'ı Kur'an hesabına Allah Celle Celaluhu gaybe muttali kılıyor. Bu yönüyle de o Kur'an'ın mucizesi oluyor.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 Bedir'de verdiği gaybi haberin zuhurunu arz etmeye çalıştım. Romalılarla Sasani'ler arasında süregelen mücadele ve muharebede Romalıların Hristiyan oldukları için galibe çalacaklarını Kur'an gaybi olarak haber veriyor. Bedir günü aynı şeyi zuhur ettiğini arz etmek suretiyle Kur'an'ın bu yönde gaybi haberini yine takdim çalıştım. İnşallah bugünkü derste de yine Kur'an-ı beyanın üç dört tane mübarek ayeti derinlemesine onların tefsirine girmeden, sadece kayıptan haber verme cihetlerini ele alıp takdim etmeyi düşünüyorum. Cenabı ı Vâcib-ül Şüdü ve Kur'an adına iktisap ettiğimiz bütün marifeti, marifet hüzmelerini izani ı kalbiye vesile kılsın,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 Fatū bi sūratin min mithlihi wa-duʿū shuhadāʾakum min dūni Allāhi in kuntum ṣādiqīn Fa-in lam tafʿalū lan tafʿalū fa-ittaqū an-nāra allatī waqūduhā an nāsu Kur'an-ı Beyan Sûre-i Bakara'daki bu ayeti kerimesiyle veya iki ayetiyle Kur'an-ı Mücizül Beyan'a yapılamayacağını anlatıyor.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 hastaların şifaya bolması ve bir bakıma ölülerin ihya edilmesi gibi mucizelerle serfilaz edildi. Aynen öyle de ölmüş isterde ve heyecanlarda ciddi bir heyecan uyarıp onları hayata mazhar eden söz resul Ekrem aleyhissalatu vesselam devrinde raiç idi, hakim idi, hükümranlık söz söylemeye ait idi. Onun için Kur'an-ı Kerim onların üstüne çıkıverdi. Gönüller nasıl hayata kavuşturulur? Hisler nasıl heyecana getirilir? Kafalarda nasıl dalgalar meydana getirilir? Kur'an-ı beyan o güne kadar söylenen sözlerin üstünde söylenecek sözü söyleyi verdi. Bütün söz erbabı, bütün söz sultanları ellerindeki imkanları, silahları atı verdi ve Kur'an'a teslim oldular. <gülüyor> Kur'an işte bu cemaata meydan okuyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina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 Eğer izayla deseydi öbürünü anlayacaktık. Ve in kuntum fi raybin. Ama ne acı ki küntüm sözüyle anlatıyor. Keynunet haline gelmiş. Bu zayıf şüphe gözünüzün hadakasına konan bir kıl gibi görmenize engel oluyor. Bu kuvvetli bir şüphe değil. Bunu ve in kuntum sözünde anlıyoruz. Ama ben bunları tahlil edecek halim yok. Kur'an'ın mucizevi olduğunu has ediyorum. Siz şu cüz'i şüphe altında eziliyorsunuz. Gözünüze bir şey konmuş kıl. Hatakasına göremiyorsunuz. Bütün kainatı zulmani ve zulmatı görüyorsunuz. Fe tu min mislihi. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in surelerinin bir mislini, dengini, menendini getiriverin. Ve <gülüyor> Allah'tan gayri bütün şahitlerinizi. sözden anlayan, ediplerinizi, söz sultanlarınızı Yardımcılarınızı, yardakçılarınızı size müzahir olabileceğini tasavvur ettiğiniz bugün, yarın zuhur edecek, zuhuri muhtemel ve mümkün bütün yardımcılarınıza çağrı veriniz. Üst üste yığılı veriniz. Telahuki efkarlarınızı bir araya getiriveriniz. Bütün fikir muhassalanızı döküveriniz. Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir tanesinin benzerini yapı veriniz.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 اِنْ كُنْتُمْ Eğer şu iddianızda da doğruysanız, resul Ekrem'e gelen o vahyide tereddüdünüz var ise, sallallahu aleyhi ve sellem, وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yapamazsanız, hürsünüz, serbestsiniz, yapma kapıları, menfezleri açıktır sizin için, teşebbüs ediniz. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Sözünde bunu anlıyoruz. Fiili size isnat ediyor Kur'an-ı Kerim. Haydi yapmada teşebbüs ediniz. Ama valen tefalu, asla yapamayacaksınız. Kat'a bu işte muvaffak olamayacaksınız. Kâtibeten Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin nazirini, naziresini getiremeyeceksiniz. Öyle ise fettakun narreti va kudha'n nasu al Bu ateşten korkun ki yakıtı insanlar ve taşlardır. Taşlaşmayın bu mevzuda. Cehenneme yakıt haline gelmeyin.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 Belaatla iştigal etmek lazım. Herhalde bu mevzuda bir meşgalemiz yoksa bir uğraşmamız yoksa sadece biz bu mevzuda söz söyleyen kimselerin sözlerini itimat edeceğiz, onları dinleyeceğiz. Eğer onlara itimadımız yoksa araştırmayı bizler kendimiz yapacağız. Binan Ali bu mevzuda sahibi selahiyet kimseleri dinlemeden ve kendimize bir araştırma yapmadan.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 Kur'an'ı Allah'a nisbet altında meseleyi anlamaya çalışacaksınız. Bu iki hususu hatırda tutalım inşallah. Daha fazla bu hususu derinleştirmek, tamik etmek mümkündür. Ama vaat ettiğim diğer hususları arz etmek için bunu geçiyorum. Kur'an bir şey söyledi. Kendisine nazire yapılamayacağı hususunu söyledi. Biz bunu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 O ikisinin müsaav olup olmadığına bakalım, insaflı olan, izanı olan, düşüncesi olan Kur'an-ı Kerim'e teslim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mü'min suresinde, o sureye aynı zamanda Gafir suresi de denir. Gafir-i ve qabil-i tevp, ayeti kerimesinin içinde bulunmasıyla Gafir suresi de denir. Fasbir inna vaadallahi hakkun Fa emma nuriyannaka ba'dal ladhi na'iduhum aw natawaffayannak fe ileyina yurja'un Sadaqa Allahu alazim Kur'an-ı Kerim bu surede Resul-ü Ekrem vesselam'ı te'yid için ona sabır tavsiye ve teslimini artırması İzanını artırması mevzuunda Allah'ın vaadine itimat ediyor. Sabr inne vaadullahi hakkun. Sabret başına gelen bu musibetlere neticesiz değil. Sabret Allah sana vaat ettiği şeyi tahakkuk ettirecektir. Allah vaadini yerine getirecektir. Allah'a çok iyi inanan Resulullah Aleyhissalatu vesselam kendisine vahiylerde bulunan Allah'ın vaadini yerine getireceğine inanıyordu. Vaadini yerine getirmemek için sebepler var. Ya vadettiği ettiği şeyi vaad ederken bilmez encamını veyahut da vaad ettiği şeyi getirmeye gücü yetmez. Allah bu içi nakis de münezzeh ve müberradır. Allah vaad ederken neyi vadettiğini ettiğini bilir. Allah vadettiği ettiği şeylere de gücü yeter, kudreti sonsuzdur, bir anda kainatı var eder, bir anda da yok eder bir anda şurada bulunan insanı arşa azama çıkarır, sizin işinizdedir ama bin yerde görünür, bin yerde tezahürü vardır. Bu Allah'ın gücü ve füzretidir. Onun için çok iyi inanıyordu. فَاسْبِرْ inna وَعَدَ اللّٰهِ demek Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, yanan sinesine su serpme gibi, şerbet takdim etme gibi geliyordu. Sen sabret,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 Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ancak cennette yaşayanların hayatı olabilecek nezih bir hayatı takdim etmesi, hüsnü kabul görmesi çok akılda uzak bir husustur. İşte böyle bir dönemde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, bütün imkansızlıklar içinde kıvranırken, فَاسْبِرْ inna وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّنْ Sen sabret, Allah'ın vaadi hak. haktır. vaad ilahinin nelerden ibaret olduğunu,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 Ümmetin Bizans, Bizans önünde savaştığını sana gösterecektir. Kavim ve, ve kabilelerin sana hediyeler gönderdiklerini, behayalar takdim ettiklerini gösterecektir. Ama ümmetinin küre-i arzın ekşerisine hakim olduğu devri sen göremeyeceksin. فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعَدَ الَّذ۪ينَ عَيْلُهُمْ Sana vaad ettiğimiz şeylerin sana bazısını göstereceğiz. Ya böyle yapacağız.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 bir Selçuki bir Osmanlı devrinde, hilafetin, onun getirdiği hilafetin, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmanın saltanatını bütün ihtişamıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müşahede etmedi. Bunu ancak ruhaniyetiyle müşahede etti, ruhunun gözüyle müşahede etti, velayetiyle müşahede etti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. اَوْنَ <gülüyor> تَوَفْبَيَنَّكَ Veya seni vefat ettireceğiz.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 Ondan sonra "...feimmâ nuriyenneke ba'de'llezî na'iduhum, eûne tevaffeyenneke." Sana vaad ettiğimiz şeylerin balsını göstereceğiz Ve da sen bu urdu öleceksin. Biz görüyoruz ki Resul ü Ekrem aleyhissalâtu Vesselam hayat döşeğinde vefat ediyor. Allah Celle Celaluhu vazifeli olarak gönderdiği bir nebisinin vefat etmesine meydan vermeyecektir. Meşer'in irşad ve hidayetini kendisine tevdi buyurdu, Resul Ekrem'i vefat ettirmeyecektir. Öyleyse tav an ve kerhen, kafir istemese bile Resul Ekrem birinci şıkka mezhar olacaktır. Allah ona vaad ettiği şeylerin kısmi küllisini gösterecektir. Fakat siz bunu daha derin anlayabilmeniz için ben başka bir ayetten, Fussilat suresindeki bir ayetten bunun tafsilini takdim edeyim. Wa aadallahu alladheena amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifanahum fil ardhi kama istakhlafa alladheena min qablihim wa la yumakkinan nadinahum alladhe ertada lahum wa la yubdilannum min ba'di la yushrikuna bi shay'in sadqa allahu alazim Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaad ediyordu. Vaitten başladık. Allah ettirecekti. فَاسْبِرْ bir inna اللّٰهِ حَقُّنْ diyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vaad-i itimad ediyordu. vaad ilahi İlahi'ye itimadın içinde biz onun tahsilini takip edelim. وَعَدَ اللّٰهُ amenu اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمْلُوا Sizin içinizden bir cemaate, belki saadet aslındaki cemaat veya beyaniye, sizlere Allah Celle Celaluhu topunuza kıyamete kadar vaad etmiştir. İman edip salih amel yaptıktan sonra, iman eder salih amel yaparsanız, efraden ve müştemiyen iman eder salih amel yaparsanız, raiyetinizle râininizle iman eder salih amel yaparsanız, idare edeninizle, edileninizle, seçeninizle, seçileninizle iman eder salih amel yaparsanız, Allah'ın vaadi var. Minkum ve amilü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 ve böylece Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği hilafetle serfiraz olacak, cemaatlerin bütününe aittir. Cenab-ı Hak liyakatımız olmadığı halde o paye ile cemaatimizi da serfiraz eylesin. Çok rahat, çok kolay, çok nezih olan onun prensiplerini yaşamak ve onlarla payidar olmak, lütfuyla Allahu Teala Hazretleri bizleri lütuflandırsın.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 devletlerin esaret altına girmesi vesaire, bunlar İslam'ın cihat meselesinin bir neticesidir. Onu yerinde arz etmiştim, yine yeri geldiği zaman art ederim. Allah hilafet vaat ediyor, resul Ekram Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ve ondan sonrakilere. teberüken resul Ekram Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan gelenlere Müslümanlar, Allah Resulünün halifeleri dediler.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 bütün kötülüklerden sonra, Müslümanlık için yapılan bütün fenalıklardan sonra, faimal olmuş Müslümanları yeniden serfiraz kılsın, yeniden kendilerine gelmeye muvaffak kılsın, hakim kılsın. Bu nükteleri arz etmeden geçemeyeceğim tabi. Allah Celle Celaluhu müminlere İlafetin en küçük sebebine sahip olmadıkları bir devirde ilafet vaat ediyor. Zamanı geldiği zaman çıktı bu. Allah Resul-i Ekrem'e vaat etmişti, o bu vaade inanmıştı. Allah vakti gelince vaadini tahakkuk etti. Hazreti Davud'u hakim kıldığı gibi. Ve sonra şunu diyor. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ اللَّذِرْ تَدَالَهُمْ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 Allah razı olduğu din İslam dinidir. İnne din inde Allah'il İslam. Allah indinde din İslam dinidir. Allah bu dinden razı olmuştur. El yevme akmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekum'l İslam dinena. Nimetimi ikmal ettim.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 İnsan başına bir şey koymasa, sarını sarmasa, başa açık namaz kılsa yine namazı olacaktır. Yine namaz böyle namaz kıldığından dolayı muhasebe edilmeyecektir, günahkar olmayacaktır. Ama bu gönüllerde öyle bir buldu ki, nazarını mümin 14 asır ötesine dikiyor. Resul Ekrem'i nasıl görüyorsa öyle telebbüs etmek istiyor. Ona benzemek istiyor. Hatta huyunu ona benzetmek istiyor. Gönüllerde de öyle rüsuh buldu ki ben duğnunu anlatıyorum meselenin. Yürürken nasıl yürürdü acaba diyor, konuşurken nasıl konuşurdu? Birisi titriye titriye bana gelip diyor ki, konuşurken acaba elini ayağını hareket ettiriyor muydu Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam? Sen de diyorsun ki evet konuşurken bazen kükremiş arslan gibi, anındaki damarı da kabarıyordu ve bir eliyle diğer elin içine vuruyordu Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam.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 O'nun aşkı ve heyecanıyla gönülleri dolarak, taşarak O'na karşı saygılarını, tazimat ve teklimatlarını takdim etmekle meşguldurlar. Şu anda Medine'yi tahir Tahire'de ve Mekke-i Mükerreve'de binlerce aşık Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundadır. Ben ama vakti uzatmayayım, hislerim de işin içine girdiği zaman iyice şirazeden çıkacak. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اِرْتَدَٰلَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَةٍ Ciddi bir korku, telaş ve endişe içinde, tir tir titredikleri o devri, emniyet devrini Allah inkılap ettirecektir. Rübey ibn Enes ibn Malik anlatırken meseleyi diyor ki, Mekke'de Müslümanlar duracak, sığınacak bir yer bulamamış, Medine-i Tahire'ye hicret etmişlerdi. Medine-i Tahire'de dahi ciddi endişe içindeydiler. Çevredeki müşrikler kefere ve fecerenin endişesi, içerideki Yahudi ve münafığın endişesi. Herkes kılıç-ı belinde yatıyordu. Ben bu durumu ihtilallerin birbirini takip ettiği devrede gördüm şahsen. Mataraları belimizden açamıyor, silahı omuzumuzdan bırakamıyorduk. Bir içtimadan sonra başka bir içtimaya, birinden sonra başkasına gidiyorduk nöbette nöbete koşuyorduk, ihtilaller birbirini devam et, takip ediyordu. Sahabi durumunu anlatırken bu havayı anlatıyor. Silahımızı çıkarmadık, rahat yatağımıza yatmadık. Ve bu mesele o kadar tazcik etti ki bir gün bir sahabi, Resul-i Vesselam'ın karşısına gelerek, ''Ya Resulallah bu korkunun bir sonu yok mu?'' dedi ona. ''Allah Resulü sabredin'' dedi. Allah korkuyu izale edecek, gönüllere emniyeti getirecektir. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا Hatta ta Hazret-i Mevd'den Şam'a kadar kadın hevdecinin içinde zayine yolculuk yapacaktır da, bir nazara maruz kalmayacak, kötü bir el ona uzanmayacaktır. Resul ü Ekrem Vesselam'ın kendi sözlerinde izah ve tersili bulunan, Kur'an-ı Kerim'in vaat ettiği bu emniyet devri daha Resul Ekrem devrinde gelmiş. Hz. Ebubekir devrinde tevessü etmiş,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 Bunu onun rahmetinden bekliyor intizar ediyoruz. Bu hususu da belki derin tavsil etmek icap ediyordu. Vaktin müsaadesizliğinden son noktaya arz edeyim. Ya butuneni la yüşrikuna bir şey'e. Ya butuneni la yüşrikuna şey'e. Sonra ibadet edecekler. Kur'an diyor, ibadet edecek ama Allah'a eş ortak koşmayacaklar. Bu söz ne zaman söyleniyor? Ka'benin içinde senenin her gününe bir put koyup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 şu nereden çıktığı, nasıl zuhur ettiği belli olmayan, Baistan'da İslam'da zuhur eden şu, şu dikenler, zuhur edeceği ana kadar bizim memleketimizde de Allah'a saygı gösteriliyor, Resul ü Ekrem seviliyor ve sayılıyor, din muhterem ve muallâ bir mevki ihraz ediyordu. Neydi belirsiz bir kızım insanlar zuhur edince nesli ifsad ettiler, baştan çıkardılar, çirkin bir ruh telkin ettiler. Allah'tan uzaklaştırdılar, mescitten uzaklaştırdılar kendilerine, devletlerine, milletlerine, parlamentolarına parlamenterlerine, düşman bir nesil, canavar bir nesil ika ve ettiler. Kökü bu kadar sağlam, kökünde tevhid bu kadar rahatsız, gönüllerinde bu kadar Allah'a iman kuvvetli olan bu nesli Cenab-ı Hak,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 Kur'an'a hizmet ikmal edilsin ve itmam edilsin. Bir de ehli iman, galebe çalma durumunda, sözlerini geçirme durumunda, kısmen dahi olsa işe vaziyet etme durumunda olurlarsa Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bağışlar, onlara imkan verir. Aksi de eğer bir yerde mümin dahi olsalar, Kur'an'a ve imana hizmet yok ise, İslam prensipleriyle diyorsa neşir ve tebliğ yapılmıyorsa, sukut etmişler demektir.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 Bedir'de Uhud'da şehit olan şehitlerle beraber haşrolacağını Resul-ü Ekrem vaat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu mevzuda itlaf edilen, telef olan malları da onların sadakası olacaktır. Fakat bu arada bir de bir tevaziye düşecektir. Onların ahirete giden malları sadaka olacak. Bizim de onlara giden mallarımız sadaka olacaktır. Allah bize de sevap kazandıracaktır. Şu anda o memleketi düşünün verin. Buzun üstünde bacağı kırık, kolu kırık, hayvanların bangır bangır bağırdığını verin. Yurtsuz, yuvasız, Kızılay'dan sadakan evinden giden yüz elli çadır, efendim binlerce aileye yetemediğini ve gecelerin iki üç gecesini karın üstünde geçiren kadın, erkek, çoluk, çocuk düşünün. On yedi yaşında kızım, yirmi yaşında oğlum diyen, sinesini döven dizene vuran anneyi babayı düşünün. Ve sonra sizin buradan yapacağınız iyi bir yardımın.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 böyle bir musibet, bir bela hüküm verme olursa, sair yerlerde de böyle bu kabil havayla, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin inktiğe uğraması hissedilir. Gazabıyla tecelli ettiği hissedilir. İnsanlar bu gazabı, bu ilahi gayzı bertaraf edebilmek için Cenab-ı Hakk'a çok sığınmaları, çok teveccüh etmeleri, aman Rabbi demeleri gerekir. Hz. Ayşe der ki,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 Resul-i Ekrem tir tir titriyordu. Marifeti genişti onun. Allah'ı çok iyi biliyordu. Allah'ı bilen sizler Allah'tan çok korkacak, musibetlerin ile Allah'a teveccüh edecek, dakikalarınızı nurlandırmaya çalışacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lillahi Teala'l-Fatihah.